Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin.